709, numaralı konu, başkanlığı kabul etmemek, Miktad bin Esved'in başkanlığı kabul etmemesi ve Enes bin Malik'in bu konuyla ilgili sözleri, evet, Allah'ın Resulü Miktad bin Esved'i bir yere idareci tayin etti, vazife mahallinden dönünce kendisine, nasıl gördün işi, dedi, Miktad cevap olarak, memuriyet beni bazen yükseltiyor, bazen de alçaltıyordu, öyle ki ben kendimi tanıyamaz oldum, dedi, Hz. Peygamber, işte emirlik budur, dedi, Miktad, seni hak ile gönderdi derene yemin ederim ki ebediyen ben idareci olarak herhangi bir vazife almam dedi gerçekten de bundan sonra miklat öne geç de namaz kıldır dediklerinde bunu bile reddetmiştir